İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık programına bu hafta da hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Hasan Cenklereli. Ben İpek Akpınar. Ben Hüseyin Kahveci oldu. Bugün bizlerle beraber Arzu Erdem de stüdyoda. Merhaba Arzu Erdem. Merhaba. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Harika. Kısa kısa konuşacağız bugün galiba. <gülüyor> Peki bugün bir duyuru vardı galiba. <gülüyor> evet. Ay İpek sen mi yapıyorsun? Ee, geçtiğimiz haftalarda beraber olduğumuz e, sevgili Özlem Ünsal'ın bir rücası var. Taksim'deki bu yoğun e, tartışmalı proje üzerinden e, pazar günü bir toplantı yapıyorlar. 29 Ocak pazar günü saat 11'de. Kürsü senin İstanbul, kent hakkına sahip çık sloganıyla tüm ağaçları kesilmek üzere işaretlenmiş Taksim Gezi Parkı'nda serbest kürsü de bir araya geliyorlar. Konuk konuşmacılar var, tematik konuşmacılar var. Ee, sevgili İstanbullular'dan katılım bekliyorlar. Bu pazar günü. Bu, bu pazar. pazar günü. Ee, Arzu Erdem neden burada İpek Akbınar? Biz bu programda hep mimarlığın halleri üzerine konuşuyorduk. Bugün de mekan betimlemesini böyle akademik... Duvarların dışına çıkıp, taş kışlarının dışına çıkıp daha popüler bir zeminde yazan, konuşan, betimleyen bir takım kitaplardan bahsedecek. Geçen hafta sevgili Uğur Tanyeli ile rüya üzerine konuştuk, itiraz eleştiri. Oradan Atlantin ötesinde üretilen başka bir roman dizisine galiba taşıyacağız değil mi sevgili Arzu? Bir dizi değil ama birkaç tane benim tesadüfen keşfettiğim ve de böyle bir ortamda sizinle mi düşündüğüm. Kitap onların mimarlıkla, mekanla hani kurabiliyorsak ilişkileri üzerinden bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Çok harika Herhalde. bence bu kitapların halleri. Çünkü İtalyo Calvino'dan, Görünmez Kentler'den başka mimarlıkla ilişkiler öndüren... Kitaplar olması benim çok hoşuma gitti bu sefer. Bir de mesela bütün sergileri geziyoruz Avrupa'da, Amerika'da. Bütün mimarlık birinci sınıflarında Italo Calvino, Görünmez evet. Kentler. Artık yeni bir kitap öğrenelim de onları okudum. Aslında bugün benim burada size birazcık e, tartışmaya çalışacağım ya da hani birlikte tartışacağımız kitaplar e, birbirinden farklı kitaplar. Bir tanesi biraz daha böyle derin edebiyat kitabı, biraz daha ağırlığı var diğerlerine göre. İki tanesi de popüler kitap. Son iki sene içinde yayınlanmış. Bir tanesi bir e, grafik kitap e, ve bir tanesi de bir sergi kitabı. Harika. Onun için birbirlerinden Süper. farklı kitaplar ama tesadüfen buldum. Birbirleriyle ilişkili, ilişkili olabileceklerini düşündüğüm bir şeyler getirdim. Hiçbir şey vaat etmiyorum yani mimarlıkla edebiyatın <gülüyor> ilişkisini bugün çözeceğiz falan demiyorum. herhalde <gülüyor> Niye? Oh, biz ne öyle şey? büyük sorunları Ay çözüyoruz yapmıyor. <gülüyor> öyle bir beklentimiz yok zaten. Teşekkür ederim Hüseyin. Ama korkmazdım zaten öyle o sayıda herhalde. Harika. Ve ee, onları birazcık işte birlikte konuşacağız herhalde. Süper. Başlayalım bir yerden. Tamam başlayalım. O Yalnız zaman... manzara çok güzel kitap kitap, ipad kitap var şu anda. Bir tane de dijital kitap. Evet bir tane de dijital kitap süper. Kitapları da getirdim belki siz de göz atarsınız hı hı. biraz daha tartışma açılır diye. Aslında ilk kitap bir sergi kitabı. Biraz da hani bir takım şeyleri ilişkilendirmek için, getirdiğim şeyleri de ilişkilendirmek için iyi bir altlık olabilir diye düşündüm. As ismi birazcık ürkütücü görünebilir. E mimarlar ve kitapları e kütüphanemi boşaltırken, unpacking my library, architects and... Their Books diye bir kitap hı hı. ve bu aynı isimli bir serginin kitabı 2009'da zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam New York'ta Urban Center'da açılan bir serginin kitabı ve amaç işte 10-12 tane galiba mimarın neler okudukları kütüphanelerinde neler neler var ama kütüphanelerinde sadece hangi kitaplar var hangilerini tavsiye ediyorlar gibi değil o kütüphanelerin fiziksel ortamlarında belgelendiği resimlendiği bir serginin kitabı. Bir sürü tanıdığımız insan var. Birkaç tane de benim ilk defa bu kitaplarda rastladığım mimar var. E, ve seçkilerine de baktığınız zaman e, hani biraz evvel Cenk'in söylediği gibi da var. Hı hı. İşte biraz daha e, Delöz var, Derrida var. Yani biraz daha bu işin düşünce boyutunu tartışan kitaplar var. Tam da mimarlığın içinden kitaplar var. Korbüziye e, ile ilgili kitaplar var. E, Pont... E, Complexitian Contradiction in Architecture hı hı. gibi Vent. daha venturi'nin kitabı gibi kitaplar var. Bir takım e, edebi kitaplar var. Yani Nabokov'dan kitaplar var, e, Pinchon'dan kitaplar var, Calvino'dan kitaplar hı hı. var. Bir tanesinde mesela çocuk kitapları vardı. O benim çok ilgimi çekti. Kim bu insanlar diye baktım. E, bu e, 9-11 içinde bir proje yapmış olan ve adına benim tesadüfen e, güncel medyada çok da rastlamadım. Todd Williams ve e, Billy C.A.N. diye bir mimar e, Hı -hı. çift çıktı onlar. Sonra da bu insanlar nasıl insanlar diye baktım. Şimdi biraz böyle konudan konuya atlıyorum ama bir şey. kendi hani Çok uzaklaşırsam şey, siz, siz beni durdurursunuz. Çünkü çok isimler değil en evet. azından evet. ben bilmiyorum. Yani ne yapıyorlar, so, ne ediyorlar diye baktım. Yani, ve onların kütüphanesinin bir de şöyle bir ilginç tarafı da var. Ee, hani Salt'taki şimdi o Hüseyin Alptekin'in kütüphanesi sergileniyor. Ya da orada kalıcı olarak kalacak galiba. Bu kütüphanede olduğu gibi sadece kitaplar yok. Bir sürü de nesne var aslında hı hı. ve tuhaf bir şekilde web sayfalarına baktığım zaman o nesnelerin bazılarının hani böyle bir ilham kaynağı falan olarak web sayfalarında da olduğunu gördüm. Ve şöyle bir ilginç tarafları var, hani şimdi kentlerde, yemekte falan olduğu gibi bu yavaşlaşma hareketini mimarlıkta da nasıl olabileceği üzerine bütün yöntemleri, konuşmaları falan Oraya niye geldiğimi hatırlamıyorum ama böyle de bir var. Ha bir şöyle şöyle bir şey söyleyebilirim, bana çok ilginç geldi, belki sizin biraz konuşma da açarsınız. Bu şimdi son zamanlarda hala süre gelen artık biraz anlamsız da bulsak işte elle mi çizmek iyidir, bilgisayarla mı çizmek iyidir, temsil nasıl olursa daha iyidir falan gibi şeyleri çok ilginç bir bakış açısıyla ele alıyorlar. Ve diyorlar ki elle çizmek yani insanın kendi uzuvlarını kullanarak o temsilleri oluşturması daha iyi çünkü o zaman bir... ...zaman boyutu da eklenebiliyor. Hı. Çünkü hata da yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ve o hatayı düzeltmek için yaptığınız bütün eylemlerin de... ...izlerini bırakıyorsunuz o temsilin Hı. üzerinde. Şahane. Bir o zaman o temsiller aslında. zamansız, ansız... Ve çok e, soyut şeyler olmaktan çıkıp bütün o sürecin somut belgeleri de oluyor. Bitmiş, defa, bitmiş bir sonuç olmaktan öte aynen öyle. sürecin izleriyle bir aynen anlatır öyle. hale geliyor. Bir de Geokometti ya da Geokometti artık telaffuzumu Hı -hı. mazur görünüz. Ee, onun e, kendi betimlemesinde bu e, resim ederken elinde gerçekliğin başka katmanlarını e, keşfetmesine e, ilişkin bir anlatısı vardı. Birinin resmini çiziyor beraber yolculuk yaptığı birinin. Dağda böyle bir evdeler falan işte dışarısı fırtına doktor gelemiyor adam da hasta yatıyor. Ve o kişinin resmini çizerken aslında onun ölmekte olduğunu keşfediyor. Ve adam ertesi gün ölüyor falan. Hiç böyle çok sağlıklı bir şekilde gelirlerken biraz daha ulvi bir boyutu yani. Aslında yani orada çizilen elden kağıda aktarılan şey sadece Resim, o çiz şey evet bir şey ötesinde başka bir keşif işte bütün o hayatın e, parçası hayatın e, keşfini sağlayan bir araç haline geliyor birdenbire. Aynen öyle yani vesikalık fotoğraf gibi ana ait bir şey değil. Hı -hı. Ama e, o belli bir süreci anlatan bir ifade evet. haline geliyor. E, buradan şuraya kitaba tekrar döneyim. Kitabın bu sergi kitabının e, ön sözü e, Walter Benjamin'in bir makalesi. Ve o biraz daha böyle kitap e, okuma hobisi, hobisiyle biraz daha da koleksiyoner olarak kitapla ilişkili olma hallerini biraz anlatıyor. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. Bir alıntı yapıyor Anato Anatoly Frans'tan. E, diyor ki Anatoly Frans e, aslında herhangi bir kitaptaki tek mutlak bilgi nerede ve ne zaman basıldığıdır. Onun dışındaki her şey muhlaktır. Nasıl algılıyorsanız öyledir. Biraz evvel İpek'in söylediğiyle belki ilişkisi kurulabilir. Hani herhangi bir kitabı mimarlık için ya da mimarlıkla ilişkilendirerek okumak mümkün aslında. Hı -hı, tabii Çünkü tabii. E, yani mimarlık bilgisi de o kadar mutlak ve hani sınırları çok keskin bir şey olmadığı için Hı -hı. belki hani biraz kitapların ki. tartışmasını öyle bir şekilde de ele alabiliriz. Şimdi bu kit o e, şeyde e, kitapta İlk defa rastladığım e, bu e, Junichiro Tanizaki'nin The Makioka Sisters diye bir kitabı var. Bu Todd Williams ve e, Billy Sen'in kitaplığından. O, onların da kitap. Galiba birkaç kişi daha var. Bunların linklerini biz blogda paylaşırız. Evet, evet. Tabii tabii. Bu, Aslında 12 kitabın hepsini ve mimarların hepsini de paylaşabiliriz. O... Olağanüstü bir liste hı. bence bir araya gelmesi açısından. Tabii. lokta yani. onu verebiliriz. Hı hı. Yani il, ilginç bir şey. Çünkü hiçbir şey vaat etmiyor. Bunları okursanız iyi, mimar olursunuz falan gibi bir şey de yok. Tabii. Böyle hı. kişisel seçkiler ve biraz evvelki söylediğim şeyle de ilişkilendirsin. Her şey o listede yer alabilir hı. aslında. Ve e, bu kitabın, yani okurken yani neden acaba böyle bir kitap var? E, Tesadüfen de ulaşabildim o aralık ve okumaya başladım. Aslında kitap şöyle. İkinci Dünya Savaşı öncesinde hatta galiba 1920'lerde falan. Japonya'da geçiyor. Osaka, Kobe ve Ashiya diye küçük bir kent. Bu üç kent aslında kitapta setting olarak var. Fakat daha da önemlisi bu bir ailenin kitabı. Ve aslında üç kitaptan oluşuyor ve dört tane kız kardeşin hikayesi. Şimdi bu bir evde geçiyor. Bu işte geleneksel bir ev. Ve e, okurken sadece... E, ...hikaye de çok böyle sıradan bir hikaye. İşte gündelik hayatlarını anlatıyor. Mücadelelerini anlatıyor. Japonya'da kadın olmak o devirlerde nasıl bir şey onu anlatıyor. Böyle bir geleneksel toplumda falan. Fakat kitabı okurken... ...her okuduğunuz sayfada... ...o eve ait bir takım ipuçları edinmeye başlıyorsunuz. Ve kitap e, ilerledikçe... ...o eve yani o hikayeyi açılmaya başladıkça... ...kımlar açılmaya başladıkça... ...evin nasıl bir şey olduğunu... Gözünüzde canlandırabiliyorsunuz ve hatta kitap bittiğinde neredeyse eve oldukça iyi bir şekilde betimler hale geliyorsunuz. Şimdi bu hiç mimarlıkla ilgisi olmayan bir kitap, mimarlık için bir şeyin hedeflendiği bir kitap falan değil ama böyle bir ilginç tarafı var onun için hani bunu bir kere sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz kitapla ilgili hani biraz daha da bilgiyi verebilirim. Harikalı. Tamam. Ve böyle şey aslında şöyle bir şey, Mekanları da. İçlerinde geçen ritüellerle anlamaya hmm. başlıyoruz. İşte bir çay seremonisi olduğu zaman, dışarıdan misafirler geldiği zaman kullanılan bir mekan var. E, gündelik giysileriyle olabilecekleri mekanlar ama hep daha formal olmaları gereken mekanlar var falan. ve Bu kadınların hikayesi, hikayeleri üzerinden e, o eve ait şeyleri bu, anlamaya Üst başlıyoruz. gelir grubundan bir aile aslında değil üst mi? Üst orta gelir grubundan bir aile evet. Fakat bir taraftan da şöyle bir şey var. Çok daha varlıklı iken... ...zaman içinde e, işte bir takım varlıklarını yitirmeye başlıyorlar... ...bir takım şeyler yolunda gitmiyor ve hikaye, bir de şöyle bir hikaye var... E, ...evli olmayan bir kız kardeş var... ...bütün hikayeyi de onu evlendirmek Evlendim. üzerine kurdu... <gülüyor> <gülüyor> ...filmi de var galiba değil mi? Filmi, filmi de film, var. Filmleri hatta. Evet üç çünkü de, üç kitaptan evet. oluşuyor... ...anladığım kadarıyla üç tane de Mafia filmi Oka var bunun... ...Makioka Sisters. Okay. Ama güzel bir kitap yani benim hmm. tavsiye edebileceğim bir kitap. Peki şok edici bir kitap mı? Çünkü Tanizaki ben hiç okumadım ama onu betimleyenler hep böyle şok edici... Ee, abartılı hayat tasvirleri üzerinden hani Japon, ee, Japon edebiyatındaki yerini alpan anlatırlar da okuması gereken Yani onu şöyle e, so yani bir şey söyleyemem, şöyle söyleyemem. Çünkü Japon edebiyatına o kadar hakim olmadığım için onun içinde öyle bir özelliği var mıdır yok mudur bilemem. Ama kitabın genelde şok edici olmadığını. Çünkü aslında bir de şöyle bir şey. Gerçek hikayeler de var. Yani o arada Japonya'da büyük bir sel oluyor. İşte savaşın ilk Hı. şeyler olmaya başlıyor. Bir Alman komşuları var, onlar dönmek zorunda kalıyor falan... Yani biraz daha böyle o yani o, o olayları, evet, hani şok edici bir tarafı yok çünkü hepsinin gerçek olduğunu da biliyoruz. Onun için hı hı. hani onu çok emin değilim İpek. Bir bu kitaplarda... Şey yani. e, akılda canlanan e, mekanlarla ilgili. Ben hep şunu düşünüyorum yani elektrikler kesildiğinde hep bildiğimiz bir evde böyle dolaşmaya başlarız yani. Orada imge kaybolur da zihin içerisinden bir evin içerisinde dolaşırsınız. Kitaplardaki mekanlarda da öyle oluyor. Yani kitabı kapatıp açtığın zaman... Yine o hakkında kurguladığın yerin içinde gezmeye devam ediyorsun. Evet. O çok garip bir şey. Yani aslında bedensel olarak deneyimlemediğin bir yeri daha önceki bedensel deneyimlerine göre yeniden çok kuruyorsun. Çok iyi bir edebiyat eseri evet. onu tabii, veriyor. Tabii. Yani evet. bir de o kullanımlarıyla falan vesaire geldiği için aslında ne olursa olsun hep mimarlığın çok içinde bir durum. Dur. Bir kısa Burada bir ara verelim. Verelim. Tam ne, burada bir ara dinliyoruz? verelim. James Blake çok enteresan bir genç müzisyen. Ondan A Case of You şarkısını dinliyoruz. Klibini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star, and I said Constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada Canada Your face gets done it twice You're my blood, you're my holy wine You taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling I would still be on my feet Oh, I would still be on my feet I am a lonely painter I live in a box of paint I'm frightened by the devil And I'm drawn to those ones that ain't afraid I remember the time you told me love was touching souls But surely you touched mine 'cause part of you pours out of me In these lines from time to time You're my blood, you're my holy wine You taste so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling And I would still be on my feet Oh, I would still be on my feet I met a woman, she had a mouth like yours She knew your life She knew your devils and your deeds And she said, go to him Stay with him if you can But be prepared to bleed Açık Radyo'da açık mimarlığa devam ediyoruz. Arzu Erdem ile e, kitaplarda mimarlık mı diyelim? İmarenin okumayı ediyoruz. tercih ettikleri kitaplar falan da olabilir. Çalan şarkı için bir eklemede bulunayım. John Mitchell'ın e, yanlışım yoksa bir e, güzel bir cover'ıydı bu. Ben pek seviyorum. Evet devam edelim. Ben böyle araya girmiştim olabilir. Buyurun Arzerdin. Şimdi şöyle bir şey e, belki buradan şimdi diğer bir kitaba atlayalım işte bu Japonya'da çöküş modernleşme çünkü bir tane kardeş kendi işini kuruyor sigara içiyor falan çok dışlanıyor aile Hı -hı. tarafından bir, bir tanesi daha hala Tanizaki'nin kitabını çünkü Zavallı. oradan şimdi aynı aslında benzer zamanlarda bu sefer başka modernleşen bir coğrafyaya geçip bu Çekoslovakya'da geçen diğer hikayemize The Classroom'a geliyoruz ve bu yabancılaşma Japonya'da insanların birbiriyle ve bu değişen dünya ile ilişkili karşılaşmalarında karşımıza çıkarken burada başka türlü bir şekilde çıkıyor. Çünkü işte Çekoslovakya'nın adını bilmediğimiz bir kentindir. Bu Kurmaca öykü. Bir sanayici, Yahudi bir sanayici ve Hristiyan karısı kendilerine bir ev yaptırmak istiyorlar. Bir mimarla anlaşıyorlar. Ve e, böyle çok sancılı bir süreçten sonra mimarla anlaşıyorlar falan filan. İşte mimarla e, ne istediklerini anlatmaya çalışıyorlar. Mimar diyor ki ben sizin istediğinizi anlamaya çalışarak bir şey yapmaktansa... ...kendim ne yapmak istiyorsam onu size yaparım ve onun üzerinden işte konuşuruz falan. Kadın çok heyecanlanıyor romanı. Şey, e, planlara önerilen eve aslında biraz böyle orada da şey başka bir kitaba geçelim acaba burada bu aynı random fountain hediye oradaki öyküyle de birazcık böyle benzerliği Parallel. var ama paralellik evet. var ama tam da öyle değil burada yani hikaye karizmatik bir mimar var ortada karizmatik ama. bir mimar var ama orada olduğu kadar hikayenin birinci derecede önemli bir kahramanı değil çünkü bu hikayenin çok daha önemli bir aktörü var o da yapılan ev hı hı. Ee, ve hikayede işte bütün o bir glass e, room dedik cam Oda ya da cam mekan esas bu e, yapılan evin en önemli mekanı. Bütün e, e, yabancılarla dışarıdan gelenlerle karşılaşmalar orada geçiyor. İşte yemek orada yeniyor. E, karı kocanın bütün konuşmaları işte e, bir evliliklerinin e, biraz daha evliliklerine de o odada geçen olaylarla şahit olmaya başlıyoruz. Falan. E, 10x duvar var yemek kısmıyla oturma kısmına ayıran işte krom taşıyıcıları var. Büyük cam cepheleri var kente baktığınız. içle dış arasındaki geçişler çok netti Fakat bu cam oda bu kadar böyle aykırı ve e, her iki e, eşin de daha belki hayatlarında e, gelin, çocukluklarında falan karşılaşmadıkları kadar yabancı ve yeni bir nesneyken yatak odaları oldukça sıradan işte hem boyutlarıyla hem kurgularıyla falan şey. E, böyle bir kiç ev aslında yani böyle bir de ekleri var. Sonra e, hikaye boyunca aslında evin. Ee, ...bu cam odasının en önemli mekan olduğunu... ...sadece hikayenin gidişiyle... ...işte oradaki öykünün geçtiği... ...geçtiği mekanlarla ilişkili olarak görmüyoruz. Bir de tuval bir şekilde kitabın içinde... Bir, ...bir bölümden diğerine geçerken... ...o eve ilişkin bir görsel var... ...bir plan var, bir cephe var. Yayından evvel Cenk'e gösteriyordum... Hı -hı. ...bir kesit var falan. Hı -hı. O da böyle hani biraz... Mimar, ...belki başka okuyuculara o kadar tanıdık gelmiyordur... ...ama biraz mimarsanız... ...ya bu da bir şeye benziyor hissiyatını... ...hem evin tasvirleri hem de o şeyler... Birazcık içinizde oluşturmaya başlıyor. Ve? Ve kitap bittiğinde hala neresi olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü bir kurmaca. Hı -hı. Bu. Hiçbir zaman ama da söylenmiyor, söylenmiyor değil mi? Söylenmiyor. Söyleyeceğini ama şöyle, Söyleyeceğim bunu. şimdi. heyecan yapıyorum. Evet. Şimdi Peki. şöyle Aslında bir şey var. Evet. Aslında bu nesne... Hani bu modern, yani. Evet hani Bu modern, modernizmin ürettiği bu nesne... O kadar aykırı bir şey ki... Hem ev oluyor, işte daha sonra... E, Almanlar geldiği zaman bir deney kliniğine dönüşüyor. Hiç hmm. yabancılaşmadan, o işleve yabancılaşmadan. Hmm. Çünkü her şey artık çok yabancı. Sonra e, komünistler geliyor, bu sefer şey oluyor, e, bir karakol binası dönüşüyor ve en sonunda da bütün bu olayların sonunda içinde hiçbir şey olmayan, sadece kendisinin nesne olarak sergilendiği bir müzeye dönüşüyor. Biraz bu da böyle hani. Çok modernist bir taraftan da. Çok inanılmaz modernist. Ve sonra bittikten sonra ya bu bir şeye benziyor, bir şeye benziyor. Biraz araştırayım falan dedim Mies van der Rohe'nin Tugendat Ebi. <gülüyor> Fotoğraflarını falan bakıyorsunuz aynı yani. inanılmaz <gülüyor> ama hiç böyle bir niyet yok. Çünkü mimarlar için yazılmamış. <gülüyor> yani hangi kitap zaten mimarlar için yazılıyor ki? <gülüyor> ee, ama <hem> gerçekten Mies van der Rohe'nin Mimarlık evet. tarihinde, bir tarihinde bir bir bir orda. Orda. çok evet. kritik dönem, dönüm notkalarından biri değil mi? Bizlere derslerde öğrettiler. Bir çıkış yani. noktası oluyor yazar için aslında. Bütün kurguyu üstünde taşı Evet ve e, açık mekan kavramı geçiyor. İşte e, o e, yüzeylerin parlaklığı, onların yansıtıcı olmaları geçiyor. Yani hikayenin içinde hep böyle o mekanı... İlişkin de bir sürü Hı -hı. böyle ipucu var falan. Yani mekan çok önemli. Yani biraz evvel söylüyordum Tanizaki'nin hikayesinde sonunda mekanın bütün hakimsiniz. Burada ilk başından beri mekanı çok iyi biliyorsunuz böyle. Başrolde şey. hep cam oda var. E, cam oda var. Bu da böyle bir şey. Sonra esas bir tane de hani bu, bu da böyle bir hikaye. Bir tane daha kitap var aslında bugün yanında. O birazcık daha sürpriz bir kitap galiba. Şimdi yayından önce evet. ancak e, sizlerle paylaştım. Müthiş bir şey oldu. O da çok <gülüyor> bir güzel da bir evet. kitap. Bunu kesin aslında, bloğa yüklemeliyiz, şahane. <gülüyor> evet, o da e, Asterios Polip. Bunu çok sevdiğim iki insan bana hediye etti çok yakın bir zamanda. E, David Mazzuccelli diye bir çizerin grafik bir romanı. Biraz böyle e, mizahi bir roman. Fakat bu diğer kitapların aksine mimarlıkla çok ilgili. Çünkü esas kahramanı Asterios bir Polyp bir mimar. Evet. Modernist bir mimar, 50 yaşlarında. E, çok iyi okullarda okumuş. Şimdi e, Cornell'de ders veriyor. Ve e, hayatı da böyle hep karşı, ik, e, ik, ikili karşılıklar üzerinden bakıyor. Yani ya bir şeysiniz ya öbürü. Arada hiçbir şey olmanız mümkün değil falan. İşte çok tanıdık da... geliyor bana. <gülüyor> <Çok> bir taraftan <gülüyor> da hani hiç vasf değil de Türkiye'den. Aynen. Biri. Böyle, elinde sigara, tip Hı -hı. top takım Müthiş elbisesi. çok kibirli bir foto şey, fotoğraf diyorum <gülüyor> çizim var <gülüyor> evet. kapakta da. Öyle lavanta kolonyası hani onu duymuyoruz ama <gülüyor> muhtemelen geriye yatırılmış saçları falan. Böyle bir hikaye ama bunu bence... Muhakkak bakın yani bunu Kesin. koyalım şeyde. Çünkü e, mimarlıkla ilgili çok ilginç eee saptamalar var ve aslında e, kitabı bir de şöyle bir özelliği var. Alışa geldiğimiz bu benzeri grafik e, romanlarda işte yazarın ya, yazarın ya da çizerin diyelim belli bir stili var ve onun hep sürekli gittiğini görüyoruz. Hı hı. Ama burada öyle bir şey yok. Çünkü az o, o her olayla, her kar karşılaşmayla hikaye eklenen her e, karakterle yeni bir e, tiponun Süper. ya da yeni bir çizim karakterinin o karakterle ilişkili olarak eklendiğini görüyoruz. Onun için e, bunu özellikle tavsiye Hı -hı. ederim. Süper. Belki linkini koyarsanız Çok bakmak yani. Çizgi romanın üstünden zaten e, çok farklı konular e, derinleştirilebiliyor. Yakın zamanda e, ben de ablam sayesinde Laika adlı bir köpeğin maceralarına denk geldim. Laika da uzaya Ruslar tarafından... E, Gönderilen köpeklerden Köpek. bir tanesi. Köpeği, evet hı. ve canlı olarak da hani e, kalabilmiş falan ama Aynen, sonra da var. evet ölen köpeklerden bir tanesi çok tatlı hı -hı. Onun bütün bu macerasını anlatıyor aslında evet. yani o çizgi Ben romanda. sınıfta gösteriyordum birkaç kitap. Arda paylaştı. Arda ince paylaştı. Geçtiğimiz hafta geçtiğimiz haftalarda taksimi e konuşmuştuk onunla da. Ee, Paul romanları bu New York üçlemesinin evet. çizgileri o da şahane bir betimleme olmuş çok iyi mekanı kentsel mekanı çok iyi aktarıyor bizim hani eğitim sürecini de kullanmamız açısından bu kitapta muhtemelen bakılabilir aslında yani, zevkle. Tabii, biraz da şöyle bir şey galiba ben söylemek istiyorum hani bu galiba sona yaklaşıyoruz biraz. E aslında hani böyle çok demin Cenk söylüyordu Kalbin Onun kitapları falan gibi yani bize dikte edilen, önemli okumamız istenen kitaplar yerine galiba kendi keşfettiğimiz ve kendimiz anlamlandırdığımız Kesin. şeyler de Hı -hı. daha bizde derin izler bırakıyor yani. Yani tabii, tabii. Hani vazife tabii. olarak değil de gerçekten. Tabii, tabii. İşte size öyle birkaç tane bir şey getirmeye çalıştık. Harika. Yani e, benze, şey benzerliği bir yok da tabii ki bu geçen hafta sonu mimar oluyorum diye bir workshop vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taşköşlü binasında e, Nihal Arlat e, organize ediyordu. Orada bende bir kitap vardı yapı kredi yayınlarından çıkan Hayali Yerler Sözlüğü diye. Aa, çok şahane Çok kitap. güzel bir kitap. Evet. iki ciltlik böyle edebiyatta, sinemada yazılmış, kurgulanmış olan bütün mekanları, şehirleri anlatıyor. biraz ee, Kebedi gibi. Abi. Evet, çok biraz Kebedi kitabı. gibi. O da müthiş. Tabii kendi hani nereden okuduğunuzla da çok alakalı da ben oradaki bir hikayeyi bir gerçeklik olarak lise öğrencilerine verip onların o gerçeklik için bir şey tasarlama. Çok kullanılan bir yöntem var. aslında. Üstünde çok geçtiğimiz bir şey ama... Bütün o de görünce hep beraber insan bir çıldıracak gibi oluyor yani. Evet. Çünkü nereye baksan bambaşka bir gerçeklik kurulmuş durumda. Bir de o kitabın güzel bir tarafı senin söylediğin bütün öykü değil sadece mekan betimlerini evet. alıyor ve ondan böyle evet. bir index bir sözlük evet, oluşturuyor. Evet. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Evet. Bu konu bitmez arkadaşlar. Her haftaki gibi yine Vaktim. vaktimiz doldu ama konuda daha konuşacak çok şey var. Arzu'yu birkaç kere daha ağırlayacağız gibi Gelsin. gözüküyor. Gelsin. Yeni kitaplarla. <gülüyor> Aynen. Gereyim o zaman. <gülüyor> Bence Harika kitaplar verir. kadar bir başka şey daha konuşmamız gerekiyor Arzu'yla. Çiçeği Burnu'nda yeni bir bölüm başkanı. <gülüyor> <gülüyor> Ve mimarlık eğitimine bir parça konuşmamız gerek. Mi? Yok, Yok. <gülüyor> Şimdi mi konuşalım? Yok, Konuşalım yani. <gülüyor> Başka bir program. Başka bir programda eğitim üzerine konuşmak üzere diyoruz. Ben bloğu hatırlatayım. Evet. Acikmimallik.blogspot.com adresinden bugün konuştuğumuz kitaplarla ilgili görselleri paylaşacağız. Ve linkleri. Evet ve yorumlarınızı ve eleştirilerinizi her zaman için bekliyoruz. Teşekkürler Arzu Erdem. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler İyi Arzu için. Için. Haftaya teşekkürler. görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Olun.